mertebe kulli zerrenin zalikal mevtin o makamlarda her bir zerrenin her bir zerrenin bulunmuş olduğu mertebe ve makam ez yedun tamamid da'iret el imkan imkan dairesinin imkan dairesinin tamamından daha fazladır imkan dairesinde bir edafin mudafetin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 Peki her, bizim zaten en büyük kusurumuz insanoğlu ki özellikle Müslümanın en büyük kusuru Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya hususi kurbiyet, hususi yakınlık elde etmiş olan insanları da kendimiz gibi görmemizdir.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 Mevla'nın has dostları hakkında böyle kendi kanaatleri, zayıf kanaatleriyle onları değerlendirmeye çalışıyorlar. Neticede peki, e, Güneş onun nazarında bir mumkada bile bir ışık veren bir e, sistem değil, mekanizma değil, bir mahluk değil gibi gözüküyor. Allah böyle kartalara ve vartalara maruz kalmaktan bizleri muhafaza eylesin. Hacı Ubeydullah Ahrar, Kudüs-i Sirru ki,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 İmam-ı Rabbani'nin tabiriyle Talib-i Reşid olan, istikamet sahibi olan bir mürit, bir mürit üstadının intisabıyla müşerref olmuş olduğu zaten sahip olduğu hallerden ve ilimlerden haberdar olması için çalışması lazım diyor. Eh tarikata girdik elhamdülillah.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 Niçin, niçin, niçin? Ehlullah bile diyor ta o yüksek makamlara gel geliyorlar, bununla birlikte şeytanın hile ve mekkrinden emin olmuyorlar diyor.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 Bu yolun nimeti boldur ama nikmeti de boldur, ha, Nimeti de boldur, nikmeti de boldur. Sıradan bir asker diyelim, bir fiyade bir asker bir hata yapsa, asker dedi yanına aset iki tokat atarsın geçer gider. Ama eğer albay, eğer yarbay, bilmem ne, general eğer bir yıldızını kaybetsin veya da o bir hata yapsın, onun cezası, evet makamı yüksek, Otoritesi yükseklesayla ama bir hata yapsa onun peki karşılığı hiç de askere verilen ceza gibi değildir. <gülüyor> Sultan buyuruyor ki kad yaz haro vaktel oroc <gülüyor> ile narratibi nihayetin nihaye nihayetin nihaye sonunda sonu diyebileceğimiz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 Allah elimizden tutmazsa ve hürmet Habibihi Muhammed Mustafa'nın hatırı olmazsa bizim buralarda seyr-i sülükümüz yani ne mümkündür bi inayat halk ve hassan-ı halk, eğer melek bağış et varak diyor Mevlana.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 Binayatillahi Subhanago ve hürmete habibi alayhi walá alí sallat ve sallam Allahın selat ve selamı o Muhammed Mustafa'nın üzerine olsun, ehl üzerine olsun. Başta Allah'ın inayeti, ondan sonra Rasul Ekrâm Sawa ve Selam'ın in hürmetine insan işte bu efendim yükseliş makamlarında yükseliş makamlarında bazen karşı karşıya kalır. Bazen ona gözükür ne nertebetü küllü küllü zerretin min el mautini. O makamlarda bir nokta bir nok bir zerre zerre'nin karşılığı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 Böyle gider bu iş. Kimisi peki yılda bir tarikat dersi değiştirir, kimisi ise üç günde bir tarikat dersi değiştirir. Bu da vardır. Kimisi yani e, haftada bir değiştirir, kimisi ise yani belki bir yıl, belki iki yıl dersinde boşlama olduğu zaman üç yılda beş yılda bir ders değiştirir. Kabiliyet meselesi, cezbe meselesi, İmam-ı Rabbani Kuddisi Sirruhu bir mektubunda buyuruyor ki, insanın kendisinden başlayıp da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 Benim diyor ikvanımın içerisinde, hanım diyor ki içerisinde öyle yani e, heyecanlı, öyle efendim Allah'a aşık e, hanım ikvanım var ki, bir sohbette, bir tek bir sohbette fena fila beka billah ile müşerref olmuştur diyor. Erkeklerden de hayli var diyor ama kadını da yabana atmayın diyor.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 İstidat! İstidat! İstidat! Efendi Baba Alayda'l-Kuddîs-i Suruh ne buyuruyor? ''Benim efendim bir evliya gücüm var, Mahmud'un ise yetmiş evliya gücü var.'' derdi. i̇mam Rabbani burada böyle bir kriter veriyor, böyle bir ölçü veriyor. Onun için insanları, Mevlâ'nın bu kullarını ve dostlarını kendiniz gibi görmeyin diyor.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 ve mesafe, burayı kat kat katlar gider. Hem de bi bi'ed'afim muda'afe, evet. fi'za kata'a mesafete miktarı zerretin min zâlikel mevtinim Mevla'nın dostu diyor, o nihayetün nihaye diye anlattığımız, yani sonun da sonu diye tabir ettiğimiz, ki tarikatın aslında sonu yoktur.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 Buna şahsen benim rızam yok. Zaten şimdi yani cep telefonu da gerek yok. Adam bir yer bundan diyelim buradan 20 kilometre 30 kilometre öteye merkeze bir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 Mevla'nın dostu olan bir insan, aha bu dediğimiz yüksek makamlarda, maneviyat makamlarında zerre miktarı mesafe alacak olsa, zerre miktarı mesafe alacak olsa, zerre miktarı mesafe alacak olsa ama neyle? Bissluki, ki, şeriatı yaşamak suretiyle, şeriatın hakkını vermek suretiyle, şeriat tarikattan önce geliyor.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 Devletin malı olan ışıktan, fakirin hakkı olan sokak lambasından aldığım ışıkla, aldığım ışıkla ben elbisemi diktim diyor. Yetimin hakkı olan diyor, ışığı diyor, haksız yere kullandım. Bundan diyor benim hallerimi aldılar götürdülerdi korktum. Diktiğimi diyor tekrar söktüm yırttım. Hallerimi tekrar bana geri verdiler diyor. İmam-ı Rabbani kudüs ki amilin, amilin yani işi yapanın, işi yap bir başka mektubunda söylüyor bunu.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 Hazreti Bekir Sıddık şuna inanmıştı diyorum. Benim, benim amellerim, benim şeyim yok yani, itimadım yok, benim bütün sevaplarımı toplasam Resul-i bir hatası dahi yapmıyor. Bir hatası da iyi yapmıyor. Nerede kaldı? Resul Ekrem sallallah'ın yapmış olduğu isabetli işki isabetsizi yoktur. Ha, keşke diyor benim nem var, nem yok. Hepsi doğru bildiğim şeylerin tamamı. Resul Ekrem sallallah'ın tek bir sevbe hatası olsaydı diyor. Niye? Niye? ve Ekrem'in hatası ya bir sehbi ve yanılgısı benim diyor ömür boyu yaptığım amellerime fark diyor, katlar beni diyor.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 Seyyid ibn-i Teala diyor ki, tabakat bin-i Sahab'da geçen bir beyana göre, Ya Rabbi diyor, keşke Hz.Bekir-i Sıddik'in göğsündeki bir kıl olaydım diyor. Seyyid ibn-i Teala müstakil mezzef kuracak kadar, yani i̇mam Azam kadar ilmi gücü olan bir insan ve diyor temenni ediyor? Keşke, diyor,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 Eiza kat'a mesafetan miktarı zerre'tin min zalikal Eğer salik Allahu Teala'ya şeriatı uygulama suretiyle tatbik etme suretiyle seyri sülükle mevleye yükselen bir insan diyor. Buraları, buraları, buralarda zerre kadar mesafe olsa keenne o sanki bu insan var ya evet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 ve hepsinden razı olsun, gani, gani rahmet eylesin. İmam-ı Rabbani başka mektubunda buyuruyor, diyor ki ben size bunları diyor, hoş o kadar da anlatmanlar haklısı değilim diyor. Ama diyor bize, bize anladıklarını, bildiklerini, gördüklerini, anlat kullarıma diye ee, bir zuhurata binaen, bir emre binaen diyor fakir diye bunları konuşuyor diyor. E Konuşmasam...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 Kod bize sırrı. Kim için? Senin için, benim için. Ben dinlemiyorum. Dinlesem de uyuyorum. Ee. Veyahut da ya amma da uzattı hoca vesaire falan filan şudur budur değil mi? Bir gün defterimizi durarlar maazallah. Burada sadece biz yokuz. Burada sadece biz yokuz. Burada bir sade yokuz. Biz sadece biz yokuz burada. Biz burada manevi kameraya çekiliyoruz. Ona göre.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 Bazı başlarken ey cemaat, ey Allah'ın dostları falan diye başlamıştı. Peki şimdi ise camideki kandilleri de ben kandiller derden bütün kandiller patır patır aşağı düştü. Kusur benden değil diyor. Kusun o kusur onlardandır diyor. Bunları gör, bunları gör, bunları duy, bunları beynine yaz demiyorum. Bunları beynimize kazıyalım, kazıyalım.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 Aşıkan guçteganı maşukand, berneye ye zigoçteganı avaz diyor. Şeyhsadeşi razikudicesiru. Gerkesi vasfı o. Bir insan gelse diyor bana diyor. Ha sevgilimin diyor özelliklerini anlat ya bizi dese diyor. Peki gerkesi vasfı o zimen porset. Bidil ez binişten çek o Ben diyor sevgilimin uğruna diyor. Ölmüşüm gitmişim diyor ondan sonra. E.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 Burada ya ha, al al buraya getir, taşı buraya şimdi, burayı değerlendir, gel de sen bakayım buraya bir kavra bakayım, hadi. E, orada mesela alınan zerre kadar bir mesafe, 50 bin yıllık belki daire imkan hem de birkaç mislinden daha fazla gidiyor. Bu ne demek arkadaş? Bunu kantar tartabiliyor mu? Peki eğer bunun almış olduğu mesafe, bunun almış olduğu mesafe zerre kadar ise ve zerresi daire imkanı kat kat katlıyorsa peki peki fi izah tavvâ mesafeten tavîleten min mertebeti ya orada bulunan Mevla'nın dostu eğer uzun bir mesafeyi uzun bir mesafeyi uzun bir mesafeyi kat ediyorsa ya diyor durum o zaman ne olacak diyor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 Fakülte anna şildik ki, anna hoşsan. La mikdarı, lidairet el Peki imkan dairesi yani şu zaman ve mekanın söz konusu olmuş olduğu şu hilkat alemi diye tabir ettiğimiz kainatın var ya hiçbir peki ağırlığı ve miktarı söz konusu değildir. Bi nisbeti ila mertebetil vücubin zaman ve mekanın hiç adının sanının alınma anılmadığı Allah Celle Celalü Azze ve subaniyenin varlığının söz konusu olmuş olduğu makamın karşısında bu kainatın var ya hiçbir peki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 Kuyunun üzerine çıkıp da aaa gökyüzüne baktığınız zaman o zaman gökyüzünü idrak etmekte göz bile yetersiz kalıyor. فَاولِمَ اَنَّوْ لَا مِقْدَارَ لِدَّائِرَةِ الْاِمْكَانِ بِنْ نِسْبَ اِلٰى مَرْتَبَةِ الْوُجُوبَ فَمَا فَوْقَهَا Âlem-i vücub ve ötesi diyor. Âlem-i vücub ve ötesi diyor. Bak şimdi arşın fevkinde efendim velayet makamları var. Velayet-i suğra, velayet kübra, velayet Ulya. Burada çok çok yüksek maneviyat makamları bunlar. Ama İmam-ı Rabbani Kudisi buyuruyor ki,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 İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimeullah teala ders veriyordu talebeye ve ders esnasında iki de bir ayağa kalkıyor oturuyor. Ayağa kalkıyor oturuyor. Ayağa kalkıyor oturuyor. Dediler efendi Hazretleri bu ne iştir dedi. Yahud dedi şurada da çocuklar oynuyor ya dedi. Evet dedi. Oradaki bir çocuk dedi Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın dedi nesinden gelen bir çocuk dedi o dedi. Onu ne zaman görüyorum dedi. Onu gördüğüm zaman dedi hürmeten aya kalkıyorum dedi. Geç bakayım Ebu Hanife hadi. Bu minimum bir misaldir bu. Sen bunu kare kare, kare kare, kare kare, kare kare, kare biyt. Bağdattan bir koyun çalındı. 16 sene peki koyun eti yemedi. E niye yemiyorsun? Çalınan koyun diyor işte ola ki diyor. Benim diyor kursama nasip olursa diyor bütün hallerin diyor darmadağını olur gider diyor. Biz suluki diyor sana. Biz suluki diyor sana. Dişler nehrinden akan efendim e, bir elmayı babası alıyor, tam yiyecekken yemiyor. Hadi bakalım gidiyor, dişlerin boyundan yukarıya doğru gidiyor. Meğer kenarında, nehrin kenarında bir elma ağacı. Elma ağacın bazı dalları nehre doğru efendim sarkıyor. Tabii o elmada birisinin, tarla birisinin. Adamı buluyor ondan sonra helallik istiyor ondan, adam izin verince elmayı yiyor. Diyorlar ki, işte...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 Ama bazı maalesef cahil ve nadan insanların nazarında Allah dostlarının ee bir lokma ekmek kadar değeri kalmamıştır. Bir efendim dosya kağıdı kadar değeri kalmamıştır.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 devulme annu la miktalan lidairet el imkan binisbe ila mertebet el vucub kema fawkaha peki sade kendisi de birkaç misli de olsa peki vucub makamı ki mevlanın teki varlığını söz konusu olmuş olduğu he, o makamın karşısında bunun ne, ne, ne ağırlığı var ki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 Yahu Sultan Selim koca peki yani devletin başı iki saat uykusu vardır. Ve gözlerinde efendim yani şu beyaz kısmının beyaz olduğu yani çok seyrek. Gözleri hep böyle kan kırmızısıydı. Resul-i Ekrem sallallahu gözlerine benziyordu. Resul-i Ekrem sallallahu de gözleri çizgili kırmızıydı. Ki gözlerin çizgili kırmızılığı kişinin şecap, vesalet, metanetine işarettir der kitap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 Ve ne anlaşıldı peki ennahu la miqdaru imkan binisbi li mertebet wujudi ma fawkaha ya laytaha ya laytalah hukm alqatna binisbi li bahri muhit bi'd darura yani artık yani kesin kes şunu söylemek gerekiyor ki la yumkunu wusulu ahadin ila manzilil habib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 Ayağının peki gücü ve kuvvetiyle ulaşamaz. وَلَا يَكْدِرُ bir basar نَفْسِهِ O hiç kimse sevgilisini peki, o başındaki gözle peki, e, görmeye e, imkanı yoktur. لَا يُمْكُنُوا وُسُولَ عَدِ اللّٰهِ habibi. حَب۪يبِ kuvveti كَدَمِهِ Benim ayaklarım var, ben yürürüm, ben giderim, ben şunu yaparım, ben bunu yaparım, vesaire falan filan. وَلَا o رُؤِيَةُ بِبَسْلَرِ نَفْسِي Ben kendi gözümle böyle Allah'ın dostunu vesaire, görürüm, ederim vesaire falan filan yok, yok, yok, yok! İnsan icabında önündeki bir şeyi dahi göremiyor. Ama Şahin, Şahin, Allah'ın yaratmış olduğu Şahin, 5 e, bin metre yukarıdan, beş bin metre yukarıdan yerdeki darı tanesini dahi görebiliyor hayvan.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 Bu da vardır. Şanahşban Kutluserv'un bir keresinde İhvan'la dedi ki: "Siz mi beni buldunuz yoksa ben mi sizi buldum?" dedi. "Siz mi beni buldunuz? Ben mi sizi buldum?" dedi. Dedder ki efendize biz seni bulduk. Biz seni bulduk. Vay anasını dedi ya. Demek öyle ha. Onda siz beni buldunuz. O an Şanahşban gözden kayboldu. Acayip bir insan. Ha işte buralarda olan insanı nasıl anlayacağız peki? Sonra bir müddet sonra ha, kayboldu. Sonra bir müddet sonra zuhur etti. Tekrar sordu. Dedi ki: "Evlatlarım dedi, ikhvanım dedi. Siz mi beni buldunuz? Ben mi sizi buldum?" Efendi Hazretleri: "Sen bizi buldun." dediler. Ha, şimdi oldu. Bak sen bu kapıya geldin, değil mi? Diyelim mesela. Buraya intisap ettin. Tamam. Görünüşte sen gözüküyorsun. Fakat fakat senin ötende bir takım kumandalar seni buraya getirdi. Haberin olsun.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 Sadık aman da gözler Şarh-ı oram, embe go'ay, ember O Mevla'yı, Mevla'nın dostunu diyor. Ben diyor, peki sürekli ben sanlasam diyor. Sadok-ı yâmet, be güzel. Ve an, na temam, Yüz kıyamet kapsa diyor yüz kıyamet kapsa diyor benim diyor ona anlatmam göre bitmez diyor o bir ona basınları bitmez diyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> La hat ymeli ki illa ahu Padişahın hediyelerini her ata yüklemezler diyor şair.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 allah Teala anlatılanlara, peki misafir olmaya, allah Teala anlatılanlara muvaffak olmaya hepimizin muvaffak eylesin. Amin. Mahruminden eylemesin, makbulinden eylesin. Amin.